1004, numaralı konu, eşabdan birinin gözlerini kaybetmesine sabretmesi, evet, eşabdın birisi gözlerini kaybetmişti, onu ziyarete gittiler, gözlerini kaybeden zat, ben bu iki gözü peygambere bakmak için istiyordum, Hz. Peygamber vefat ettikten sonra Allah'a yemin ederim ki, tekrar gözlerime sahip olmak, tebale ceylanlarından birine sahip olmak kadar bile beni sevindirmez, dedi.